Ya, yeah. yeah. tamam açık mı, ses? Jagat, jagat benim adım jagat, jagat benim adım jagat, jagat benim adım, jagat, jagat benim adım. Herkes bana baş belası diye sesleniyor Ve yaptığım müzik için bir hevesleniyor. Bir nefes veriyorum ve devam ediyorum Ne yaparsan yap piyasa yine seks seviyorum www.reptup Evet şu anda yazıyorum Morkta mektup En boktan rap bu ama volkan eppo Çünkü benim ilk motka Rapp bu Çekin akışım oru. biraz yakıcı olur Evet sataşıyorum sikiyim barışım oru Kendimle yarışıyorum bunu tersten dinleyebilirsin Ben illüminati için çalışıyorum Sektör bir bu ama yatağı dolu becerme. İzim Vermezse Yakarım Onu Asla Bir Bandrolüm Olmayacak Moruk Çünkü Küfretmeden rap Yapamıyorum Ben Sadece Rap'ciyim Derebey Değil Ama Yıkamaya Geldim Gene Beyin Benden Nefret Edecek Ebeveynlerin Çünkü Ben Gördüğümüz En Manyak Şey Ben Ne benim Ne De benim Ama Öldüreceğim içleri Ve De gayleri. Şimdi Sadece yatsanın Ve De Seyredin Çünkü Ben Gördüğümüz En Manyak Şey Anlama Siktir Eta Onlar Çünkü Onlar Dinliyorlar Halen Orhan Moruk Madem Olmak istiyorsun hepsi O Zaman Dikim Ailene rağmen orada Ve de bitti Özge ve Dilara Artık büyük oynuyor medefim Rihanna Bu şey patlamana göre bir kavga ilk konserde dağıtacağım herkese Viagra Ve gelip stüdyomda çalarsam Medusa Herkes biraz sınıp püskürtür ve kusar Onu gidip dinletin Yeise ve Zeus'a Biri deton olduğunu söylesin Zeus'a Zengin olunca ilk işim villa almak olacak Karşı komşumda killa haka Amacım ondan sadece ilham almak Moruk ondan sonra sizi kim takarlar? Sadece rapçiyim derebey değil ama yıkamaya git geldim gene beynim benden nefret edecek ebeveynlerin çünkü ben gördüğümüz en manyak şey. ben ne süpermenim ne de reynelim ama öldüreceğim içleri ve de gayleri şimdi sadece yaslanın ve de seyredin çünkü ben gördüğünüz en manyak şey. bu sektöründen deneli un kapanı dedi bul parayı yatır sen de cool yapalım tak iki küpe 3 numara vur kapanı seninle beraber ülkede tur yapalım Üç sene bulduğum her kuruşu attım bir kenara hevesliydim attığım her acapellada Sidimle İstanbul'un yolunu tuttum ve sonra bana değil ki. Bu albümü yapamam Çok küfür ediyon Sözlerin çirkep Albümde anlatılan sadece şiddet Ünlülere küfür ediyon Batar bu şirket Seni dinleyip sen gibim olsun bu millet Ol. Bu çocuğu Evet haklısın Ama harika değil mi merhaba şarkısı şeyler yapamaz mıyız? Fiyatı arttırın Ne? Seni almara kodumu gamsız et Müziğe kafiyemden çok pillorum hakim Bu yüzden bitiremedim ilk turu galip Bu arada kimse için çalıştığımda yaksit beni kaldıramaz illüminariz ben sadece rapçiyim derebey değil Ama yıkamaya geldim Gene Benden nefret edecek ebeveynlerin çünkü ben gördüğüm manyak şeyim. Ben ne süpermenim ne de reynemim ama öldüreceğim içleri ve de gayleri. Şimdi sadece yazsanın da seyredin çünkü ben gördüğüm manyak şeyim. <gülüyor>